Bismillahirrahmanirrahim. Evet, oruç babına geldik. 2092 nolu rivayet. Fahr bin Ubeydullah'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e saçları dağınık bir bedevi geldi ve "Ya Resulullah Allah'ın bana farz kıldığı namazlar nelerdir?" dedi. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namaz ama nafile de kılabilirsin dedi. Bu sefer Ya Resulullah Allah'ın bana farz kıldığı oruç ne kadar dedi. Ramazan ayında oruç tutma ama nafile oruçta tutabilirsin dedi. O adam Ya Resulullah Allah'ın bana farz kıldığı zekat nasıl dedi. Aleyhisselatü Vesselam ona dinin esaslarını anlattı. O zaman adam seni şerefli kılan Allah'a yemin olsun ki fazlasını yapmam. Ama Allah'ın farz kıldıklarında eksiltmem dedi. Bunun üzerine eğer doğru söylüyorsa Felaha erer ve cennete girer buyurdu. 2093 Aynı 2094 95 96 Aynı muhtevada. 97 Abdullah bin Abbas'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların en cömerdiydi. Hele Ramazan'da Cibril ile karşılaştığında bu daha da artardı. Cibril Ramazan ayının her gecesi ona gelir ve Kur'an'ı müzakere ederdi. Cibril yanına geldiğinde Ali Silatü vesselam hayır yapmada esen rüzgardan daha çok cömertti. 2098 Ayşe annemizden Ali Silatü vesselam dillerde dolaşacak şekilde çok lanet etmezdi. Cibril ile Kur'an'ı müzakere edeceği zaman yaklaştığı hayır işlerinde esen rüzgardan daha cömert olurdu 2099 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar 2100 yine aynı 2101, 102 103, 104 ve 105 aynı 2106 Ebu Hureyre'den ve Vesselam zorlanmaksızın Müslümanları Ramazan ayını hakkıyla ifa etmeye teşvik eder ve şöyle buyururdu. Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar o ayda zincire vurulur. 2107 aynı, 2108 Ebu Kureyre'den ve Vesselam Ramazan ayı geldi. Bu ay Allah'ın oruç tutmayı faz kıldığı mübarek bir aydır. Bu ayda semanın kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve Allah'a karşı gelen azgın şeytanlar bağlanır. Bu ay içinde öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin faziletinden mahrum kalan bin ayın faziletinden mahrum kalmış olur. 2109 Arfece'den Utbe bin Fergat'ı ziyaret ettik ve Ramazan ayından bahsettik. O neden bahsediyorsunuz dedi, Ramazan'dan dedik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ramazan ayında cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır ve bir müdahale her gece Ey hayır isteyen haydi koş, ey şer isteyen kötülüğü bırak diye seslenir. 2110 aynı, 2111 Ebu Bekir'den Aleyhisselatü Vesselam Hiçbiriniz Ramazan ayında oruç tuttum ve bu ayı hakkıyla ifa ettim demesin. Elbette gaflet ve uyku içinde geçirdiği zaman insan olur. 2112 İbn Abbas'tan ve Vesselam Ensar'dan bir kadına Ramazan ayı geldiğinde umre yap. Çünkü bu ayda yapılan umre hacca eşittir. 2113 Kureyb'ten Ümmül Fazıl onu Şam'da oturan Muaviye'ye gönderdi. Şam'a vardım Ümmül Fazıl'ın isteklerini yaptım. Ben Şam'dayken Ramazan Hilalini görüldü. Ben de Cuma gecesi gördüm. Sonra ayın sonunda Medine'ye döndüm. Abdullah bin Abbas beni arayıp Hilal meselesini söyledi ve Hilal'i ne zaman gördünüz dedi. Ben de Cuma dedim. O Cuma gecesi sen de gördün mü? Evet halk da gördü ve oruca başladılar. Maviye'de oruca başladı dedim. Abdullah bin Abbas ama biz cumartesi gecesi gördük 30 günü tamamlayıncaya kadar veya hilali tekrar görünceye kadar tutacağız dedi. Ben muaviye ve ashabının hilali görmeleri yetmez mi dedim. O hayır ve vesselam bize böyle emretti dedi. Bu İbn Abbas'ın kendi görüşüdür ve bununla amel edilmez. 2114 İbn Abbas'tan bir bedevi Ali vesselam'a gelerek hilali gördüm dedi. Ali sallatu vesselam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve resul olduğuna şahidet eder misin dedi. Bedevi evet dedi. Bunun üzerine Ali vesselam Müslümanların oruc'a başlamalarını ilan etti. 2115 aynı 2116 Abdurrahman bin Zeyd el hattabdan O Ramazan mı yoksa Şaban mı diye şüphe edilen bir günde halka hitap ederek şöyle dedi. Yani Şek günü. Beni dinleyin. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın asabiyle beraber oturup konuştum ve onlara sordum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Hilali görünce oruç tutun. Hilali görünce orucu bırakın. Menasike riayet edin. Hava kapalı olursa Ramazan'ı otuza tamamlayın. İki kişi hilali gördüklerini söylerse oruca başlayın ve orucu bırakın. Evet. 2117 yine aynı. 2118 yine Aynı. 2119 Ebû Hureyre'den Ali sallallahu ve hilali görünce oruç tutun, hilali görünce orucu bırakın. Şayet hava kafa, kapalı olursa onu 30'a tamamlayın. 2120 ve 121, 122, 123 aynı. 2124 ve 2125 aynı. 2126, 2127 2.128, 2.129 ve 2.130 aynı. 2.131 Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam kadınların odalarına bir ay girmemeye yemin etti. 29 gün olunca odama geldi. Ben bir ay gelmemeye yemin etmemiş miydin? Ben saydım 29 gün oldu dedim. Aleyhisselatü Vesselam ay 29 gündür dedi. 2.132 İbn Abbas'tan Ömer bin Atlam'a Allah'a kendileri için eğer tevbe ederseniz ki zaten kalpleriniz buna meyletmiş olunuyor buyurdu peygamberin zevcelerinden ikisi hakkında sormayı çok istiyordum bu hadis uzuncadır hadiste şöyle deniyor peygamberin sadece kendisine söylediği sırrı o da Ayşe'ye ifşa edince 29 gece kadınlarından ayrıldı Ayşe diyor ki Allah'ımların onların yaptıklarını Resul'a haber verince o zevcelerine çok öfkelendi bir ay onların yanına girmeyeceğim dedi 29 gün geçince Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'nin odasına geldi ve onunla başladı. Ayşe ona Ya Resulullah sen bizim yanımıza bir ay girmeyeceğine yemin etmedin mi? Halbuki ben saydım 29. gecenin sabahındayız. Aleyhisselatü Vesselam ay 29 gecedir buyurdu. 2133 İbn Abbas'tan ve Vesselam bana Cibril geldi ve bu ay 29 gündür dedi. 2134 yine aynı. 2135 bu Muhammed bin Saad bin Ebu Vakkas'tan, o Oda babasından. Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam bir eliyle, diğer eline dokunarak bir ay şöyle şöyle deyip, on parnağını üç defa açtı, ancak üçüncüde bir parnağını açmadı. Böylece bir ayın yirmi dokuz gün olmuş oluyor. İki bin yüz otuz altı ve otuz yedi aynı, iki bin yüz otuz sekiz Ebu Hureyre'den Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam bir ay bazen 29 bazen 30 gündür. Hilali görünce oruca başlayın. Hilali görünce orucu bırakın. Hava kapalı olursa 30'a tamamlayın. 2139, 40, 41, 42 ve 43 yine aynı. 2144 Abdullah'dan aleyhissalatü vesselam safura kalkınız. Zira sabırda bereket vardır buyurdu. 2145 ve 2146 aynı. 2147'den 2151'e kadar Ebu Hureyri'den ve vesselam safura kalkınız zira sahurda bereket vardır buyurdu. 2152 Zir'den Huzeyfi aleyhissalatü ve ile birlikte hangi saatte sahur yemeği yediniz dedim. Fecrin doğmasına az kala dedi. 2153 Zir bin Hubeyş'ten Huzeyfe ile beraber safıra kalktık. Sonra da namaza gittik. Mescide varınca iki rekat namaz kıldık. Az sonra ise sabah namazı için Kamet yapıldı. 2154 Sıla bin Züfer'den Huzeyfe ile beraber sahur yemeği yedim. Sonra mescide gittik. Sabah namazının iki rekat sünnetini kıldık. Sonra ise farz için kahmet getirildi ve farzı kıldık. 2155 zeyt bin Sabit'ten ve Vesselam ile beraber sahur yemeği yedik. Sonra ise sabah namazını kılmak için kalktık. Ben sahur ile namaz arasında ne kadar zaman var dedim. Aleyhisselatü Vesselam bir insanın 50 ayet okuması kadar buyurdu. 2156 yine aynı. 2157 aynı. 2158 ve 59 Ümmatiyeden Ayşe annemize Aramızda Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından iki kişi var. Birisi iftarı erken yapıp sahuru tehir ediyor. Diğeri ise iftarı tehir edip sahur erken yapıyordu. Ayşe hangisi iftarı erken yapıp sahuru tehir ediyor dedi. Ben Abdullah bin Mesud dedim. O zaman Aleyhisselatü Vesselam da böyle yapıyor dedi. 2160 ve 2161 aynı. 2162 Abdullah bin El Haris bir sahabiden şöyle naklediyor. Aleyhissalatü Vesselam'ın yanına girdim. O sahur yemeği yiyordu. Şöyle buyurdu. Sahur Allah'ın bize ihsan ettiği bir berekettir. Onu terk etmeyin. 2163 İrbat bin Sariye'den Aleyhissalatü Vesselam'ın Ramazan ayında sahura davet ederken şöyle buyurduğunu duydum. Mübarek yemeğe buyurun. 2164 Miktar bin Madi Kerip'ten Aleyhissalatü Vesselam Sahur yemeği yemelisiniz. Çünkü o mübarek bir yemektir. 2165 Halid bin Mağda'dan Aleyhisselatü Vesselam bir adama haydi mübarek yemeğe yani sahura gel buyurdu. 2167 66 Amr bin el-Aslan ve Vesselam bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir. 2167 Enes'ten Aleyhissalatü Vesselam sahur zamanı ya Enes oruç tutacağım, yiyecek bir şeyler getir buyurdu. Ben de hurma ve içinde su bulunan bir kap getirdim. Bu hadise Bilal ezan okuduktan sonra oluyordu. Aleyhissalatü Vesselam ya Enes benimle beraber yemek yiyecek birini bul buyurdu. Ben de Zeyd bin Sabit'i çağırdım. Zeyd bin Sabit geldi ve ben sıvık şerbeti içmiştim. Ben de oruç tutacağım dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam ben oruç tutmak istiyorum buyurdu. Zeyd Aleyhisselatü ve ile beraber sahur yemeği yedi. Sonra Resulullah kalkıp iki rekat namaz kıldı. Daha sonra da sabah namaz için mescide çıktı. 2168 beradan oruç ilk farz olduğu sırada asaptan biri oruç tutar da akşam iftar etmeden uyursa o kimse ne gece ne de ertesi gün akşam oluncaya kadar bir şey yiyemezdi. Ta ki siyah beyaz iplik birbirinden seçilinceye kadar yiyiniz için ayeti nazil oluncaya kadar. Bu ayet Ebu Kays bin Amr hakkında nazil oldu. Şöyle ki o oruçlu olduğu bir günün akşamında eve gelmiş ve ailesine yiyecek bir şey var mı diye sormuş. Hanımı evde yiyecek bir şey yok ama senin için yiyecek bir şey bulur getiririm demiş ve dışarı çıkmış. Kays ise yorgun olduğundan başını koyup uyumuş. Hanımı dönüp de onu uyurken bulunca uyandırıyor. Fakat Kays iftar vakti geçtiğinden hiçbir şey yiyemiyor ve aç olarak sabahlıyor. Öyle üzerine baygınlık geliyor. Bu hadise ayet nazil olmadan önce oldu. Daha sonra Allah Subhanahu ve Teala "Beyaz iplik siyah iplikten seçilinceye kadar yiyin." için ayet indirdi. 2169 Adi bin Hatim'den O Ali sallallahu aleyhi ve beyaz iplik siyah iplikten seçilinceye kadar ayetinin manasını sorunca o gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığıdır buyurdu 2170 İbn-i Mesud'dan ve Vesselam Bilal geceleyin uyuyanlarınızı uyandırmak uykudan kalkanlarınızın da ihtiyaçlarını görmeler için ezan okuyor feclin zuhuru böyle olması değildir ve Vesselam böyle söylerken avuç içini işaret ediyordu 2176 2176 ve 2171 aynı. 2172 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu ve Ramazan ayından önce oruca başlamayın. Ancak daha önceden oruç tutarak gelen kimse müstesna. 2173 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu ve hiç kimse bir gün bir iki gün oruçla Ramazan'dan önce oruca başlamasın. Ancak daha önceden oruç tutan müstesna. O oruç tutmaya devam etsin 2174 aynı 2175 Ümmü Seleme'den ve Vesselam'ın peş peşe 2 ay oruç tuttuğunu görmedim fakat Şaban Ramazan'da oruçlu olurdu 2177 Ebu Seleme'den Ayşe annemize ve Vesselam'ın nasıl oruç tuttuğunu sordum şöyle dedi ve Selam oruca başladı mı devam ederdi öyle ki biz herhalde bu ay orucun hiç bozmayacak derdik Oruç tutmadığında da yine biz herhalde bu ay hiç oruç tutmayacak derdik. Fakat Şaban ayında oruç tutardı. 2178 Ayşe annemizden bizden biri hayır olduğu için Ramazan'da oruç tutmazdı. 2179 Ebu Seleme'den Ayşe annemize ve vesselamın orucu hakkında malumat verir misin dedim. Şöyle dedi. ve vesselam bazı aylarda oruca devam ederdi. Öyle ki biz hep oruç tutacak derdik. Bazen de iftar ederdi. Öyle ki artık hiç oruç tutmayacak derdik. Şaban'dan başka hiçbir ayda çok oruç tutmazdı. Şaban ayında ise çok az müştesine oruç tutardı. Şaban ayının tamamında oruç tuttuğu da olurdu. 2180, 81, 82, 83, 84, 85, 84'e kadar aynı. 2185 Abdullah bin Şakik'ten Ayşe annemize Ali sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazı kılar mıydı diye sordum? Hayır, ancak sefer dönüşü kılardı. Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan dışında belli günlerde tuttuğu oruçlar var mı dedim? Ramazan dışında belli bir oruç tutmazdı. Oruç tutmadığı ayda olmazdı. 2186 ve 7 Cübeyr bin Nufeyr'den biri Ayşe annemize orucu sordu deyip yukarıdaki hadisin aynısını nakletti. 2188 Sıla'dan biz Ammar'ın yanındaydık kızartılmış bir koyun getirildi Ammar buyur dedi Oralarda, oradakilerinden bir tanesi yemek istemedi ve ben oruçluyum dedi o zaman Ammar Ramazan'dan olup olmadığından şüphe edilen bir günde oruç tutan Ebu Kasım Muhammed'e isyan etmiş olur dedi 2189 Simak'tan Ramazan'dan mı yoksa Şaban'dan mı olduğundan şüphe edilen bir günde İkrimen'in evine gittim o ekmek ve sebze yiyor süt içiyordu bana haydi gel dedi ben oruçluyum dedim Allah adına yemin ederek orucunu mutlaka bozacaksın dedi ben iki defa subhanallah dedim sonra da onun bu hükmü nereden vardığını söylemeden yemin ettiğini görerek yaklaştım ve delilin ne dedim şöyle dedi İbn Abbas'ın şöyle dediğini duydum ve sellem hilali görünce oruç tutun hilali görünce orucu bırakın eğer hava kapalı olur ve karanlık olursa şabanı otuza tamamlayın daha Ramazan girmeden oruca başlamayın. Şaban'dan bir günü Ramazan'a katmayın. Evet, bu şek günü oruç tutmanın haramlığını gündeme getiriyor. Yani şek günü hilal gözüktü mü gözükmedi mi? Ee, gözükürse oruca devam edeyim. Gözükmezse bir gün nafile tutmuş olurum diyerek, niyetlenerek arife günü veya şerife günü oruca niyet etme. Allah Resulü Ali Vesselam bunu nehiyet ediyor, nehiyet halde halen daha bunu tutan insanlar vardır. Yani Ramazan ayı girmeden önündeki bir veya iki gün önünde şek günü oruç tutma yasaklanıyor, nehiyet ediliyor. Sadece sadece daha önce devamlı nafile oruç tutanlar bundan müstesna. 2190 Ebu Hureyreden Ali Sallallahu Aleyhi ve Saliham Ramazan ayına bir veya iki gün oruçla tekattüm etmeyiniz. Ancak daha önceden oruç tutan o günlerde tutsun buyurdu. 2191 Said bin el-Müseyyep'ten Aleyhisselatü Vesselam kim iman ile ve ecrini Allah'tan bekleyerek Ramazan ihya ederse geçmiş günahları mağfiret olur. 2192 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam zorlamaksızın halkı Ramazanın hakkını vermeye teşvik eder ve kim Allah'a inanarak ve ecrini Allah'tan bekleyerek Ramazan ibadetlerini yaparsa geçmiş günahları affolunur buyururdu. 2193'den 95'e kadar Aleyhisselatü Vesselam bir gece namaz kılmak için mescide çıktı cemaatede namaz kıldırdı. Farz ibadet etmiş gibi emretmeyerek halkı Ramazan'ı ihya'ya teşvik etti ve kim Kadir gecesini Allah'a inanarak ve ondan bekleyerek ibadetle geçirirse geçmiş günahları affolunur buyururdu. 2196'dan 2205'e kadar yine aynı. 2206'dan 2208'e kadar Abdurrahman bin Haftan ve vesselam Ramazan ayından bahsetti. Onun diğer aylardan üstün olduğunu söyledi ve şöyle dedi. Kim inanarak ve ejdini Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı inhiya ederse Annesinden doğduğu gün gibi günahlarından arınır. 2209, 2210 yine aynı. 2211 ve 2212 alibine bu Talip'ten Anis Sılatü Vesselam, Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu: Oruç benim rızam için. Onun mükafatını ben veririm. Oruçların tatlı iki sevinç vardır. Birisi iftar vaktindeki sevinç, diğeri ise Rabbuna kavuştuğu zamanki orucun mükafatı olan sevinç. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağzının kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. 2213 ve 15'e kadar Ebu Kureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, oğlunun işlediği hiçbir iyilik yoktur ki karşılığında on katından yedi yüz katına kadar sevap yazılmasın. Allah buyuruyor ki, Ancak oruç müstesna. Çünkü oruç benim içindir. Onun eczini ben vereceğim. Çünkü oruç tutan benim rızam için yemeği ve şehevi arzularını bırakıyor. Oruç, oruçlu için bir kalkandır. Oruçlu için oruç tutmayanlara nasip olmayan iki sevinç vardır. Birisi iftar ederken duyduğu sevinç, Diğeri ise Allah'a kavuştuğunda orucunun mükafatını aldığı zamanki sevinç. Oruç ağzının kokusu Allah katında misk kokusundan daha iyidir. 2216'dan 2218'e kadar Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve selam oruç hariç Ademoğlu'nun her ameli kendisi içindir. Ancak oruç benim içindir. Onun mükafatını ben vereceğim diyor Rabbimiz. Oruç bir kalkandır. Sizden biri gündüzün oruçluyken zevcesine yaklaşmasın, öfkelenmesin. Birisi ona sataşırsa veya kavga etmek isterse ben oruçluyum desin. Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki oruçluğunun ağzının kokusu kıyamet günü Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Oruçlu için iki sevinç vardır. İftar ettiğinde sevinir, Rabbine kavuştuğunda orucun mükafatıyla sevinir. 2219 yine aynı. 2220 Ebu Muhammed'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim ve bana senden alıp tatbik edeceğim bir şey söyle dedim. Oruç tut. Zira onun gibi sevaplan el yoktur. buyurdu. 2221 22 yine aynı. 20 2223 Ebu Ubeyde'den Ali sallallahu aleyhi ve Oruçlu onu bunu çekiştirerek orucunun sevabını gidermediği müddetçe ona kalkandır. 2234 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam Oruçlar ateşten koruyan kalkandır. Oruçlu olan bir kişi oruçluya yakışmayan şeyler yapmasın. Eğer bir kişi oruçlu olana kötü muamele yaparsa ona kötü söylemesin. Söylemesin sadece ben oruçluyum desin. Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Oruçlunun ağzının kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. 2235 Sehir bin Saat'tan Aleyhisselatü Vesselam oruçlular için cennette reyyan denilen bir kapı vardır. O kapıdan oruçlardan başka kimse giremez. Oruşların soruncusu da kapıdan girince o kapı kapanır, o kapıdan giren bir şey içer, içen bir de asla susamaz. 2236 Aylı 2237 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim Allah rızası için çift sadaka verirse cennet kapılarında ey Allah'ın sevgili kulu buraya gel bu kapıda büyük hayrı bereket var diye çağırılır. Namaz ehlinden olan namaz kapısından, cihad ehlinden olan cihad kapısından, sadaka veren sadaka kapısından oruç tutan da reyyan kapısından çağrılır. Ebu Bekir ya Resulallah, bir müminin bu kapıların birinden davet olunması zarır mı? Bir kişi bu kapıların hepsinden çağırabilir mi? ve Vesselam evet hepsinden davet olunur. Senin bunlardan olmanı dilerim buyurdu. 2238 Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte çıkmıştık. Biz gençtik ve evlenme imkanımız yoktu. ve Vesselam ''Ey gençler evlenmeniz lazım. Zira evlilik gözü haramdan men eder. İffeti muhafaza eder. Kimin evlenmeye gücü yetmezse oruç tutsun. Çünkü oruç şeheve arzuları azaltır.'' buyurdu. ve vesselam sonra ''Ey gençler sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan men eder. İffeti muhafaza eder.'' 2239 ve 40 Alkame'den İbni Mesut'a Arafat'ta Osman'la karşılaştı. Onunla yalnız kalıp bir hadis söyledi. Osman da İbni Mesut'a sevdiğim bir kız varsa seni evlendireyim dedi. Bunun üzerine Abdullah Alkame'yi çağırarak şu hadis söyledi. ve Vesselam buyurdu ki Sizden kimin evlenmeye gücü yeterseniz evlensin. Çünkü evlilik göze haramdan men eder. İffeti de muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Çünkü oruç şehev arzuları kırar. 2241 ve 42 yine aynı. 2224, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 aynı. Oruç kalkandır. Oruç kalkandır. Oruç kalkandır hadisi. 2243 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa Teala o bir güne karşılık 70 sene ateşten uzak kılar 2244-45 ve 46 47-48 49 aynı 2250 Ebu Said El-Hudr'den Aleyhisselatü Vesselam Allah rızası için bir gün oruç tutan bir kul yoktur ki Allah o güne karşılık onu 70 sene ateşten korumuş olmasın. 2251-52 aynı, 2253 Ukra bin Amr'dan, aleyhissalatü vesselam kim Allah rızası için bir gün oruç tutularsa Allah cehennem ondan 100 senelik yol kadar uzaklaştırır. 2254 ve 55 Ka'ab bin Asım'dan, aleyhissalatü vesselam yolculukta oruç tutmak birden taat ve ibadetten değildir. 2256 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam halkın bir adamın başına toplandığını görünce ne oluyor dedi. Oruç onu halsiz bırakmış dediler. Bunun üzerine yolculukta oruç tutmak ibadetten değildir buyurdu. 2257 aynı. 2258 ve 9 yine Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam yolculuk esnasında güneşten korunması için gölge yapılan bir adam gördü ve şöyle dedi. Yolculukta oruç tutmak taat ve ibadetten değildir. Allah'ın size tanıdığı bir ruhsat var. Onu kabul edip kullanın buyurdu. 2260 ve 61 Cabir'den Ali sallallahu aleyhi ve fetih senesi Ramazan ayında Mekke'ye doğru yola çıktı. Oruçlu idi, doğruştu. da oruçtu. Kurawalgan'ın mevkine geldiğinde Ali sallallahu asabının oruç sebebiyle zahmet çektiklerini duydu. İkindiden sonra bir bardak su getirtti ve içti. Müslümanlar ise ve Vesselam'a bakıyordu. bazılar orucunu bozdu, bazıları bozmadı. Bir kısmı halkın hala oruçlu olduğunu duyunca Aleyhisselatü Vesselam bunlar asi oldular buyurdu. 2262 ve 63 Ebu Hureyreden Merruz Zahran'da ve Vesselam'a yemek getirildi. Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir ve Ömer'e gelin yiyin dedi. Onlar biz oruçluyuz dediler. Bunun üzerine ve Vesselam oruç tutmayanlara Arkadaşlarınızın yükünü hazırlayın, onlara yardım edin diyor. 2264, Amr bin Umayyet Lamriden. Bir yolculuk dönüşünde Ali sallatü Vesselam'ın yanına geldim. Ali sallatü Vesselam, ya Ebu Umeyye biraz bekle de yemek yiyelim dedi. Ben oruçluyum dedim. Ali sallatü Vesselam, gel, biraz yaklaş da yolcu malı hakkında malumat vereyim. Allahu Teala yolcudan oruç yükünü kaldırdı, namazın da yarısını kaldırdı buyurdu. 2268'e kadar aynı 2269-70-71 Enes'ten aleyhissalatü ve Selam Allahu Teala yolcudan namazın yarısını ve orucu hamileden ve çocuğu emziren kadından orucu kaldırdı. 2272 Ebu Kılame'den o Kureyş'ten bir yaşlı adamı amcamdan duyduğunu hadisi anlattı dedi. O da Amcamın bana anlattığına göre o deves üzerinde Resulullah'ın yanına varıyor. Resulullah da o da yemek yiyormuş. Ali sallallahu aleyhi ve geldi yemek yediyor. O ise ben oruçluyum diyor. Bunun üzerine Allahu Teala yolcudan namazın yarısını ve orucu hamile kalan ve çocuğunu emziren kadından orucu kaldırdı buyuruyor. 2273 74 75 76 77 78 aynı 2279 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam ile beraber bir seferdeydik aramızda oruç tutanlar da vardı tutmayanlar da vardı hava çok sıcaktı oruçlular düşüp kaldılar oruç tutmayanlar da kalkıp hayvanları tutladılar bunun üzerine bugün oruç tutmayanlar ecir kazanmakta oruçları geçti buyurdu 2280 ve 81 Abdurrahman bin Avf'dan yolculukta oruç tutan Ramazan dışında oruç tutmayan gibidir denildi 2282 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam Ramazan ayında Mekke seferine çıkmıştı Yola çıkarken oruçluydu Kudeit mevkiine gelince bir bardak süt getirildi Süt içti Orucu bozdu Sahabe de bozdu 2283 ve 84 Aynı 2285 86 87 2288 Aynı 2289 Hamza bin Amr el esnemiden. O Aleyhisselatü Vesselam'a yolculuk doğrucu sordu. Dilersen tutarsın, dilersen tutmazsın buyurdu. 2297'ye kadar aynı. 2298 yine aynı. 2303'e kadar aynı. 2305... Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte sefere çıktık. İçimizden oruç tutan da vardı tutmayan da. Fakat ne oruç tutan tutmayanı ne de oruç tutmayan tutan ayıplardı. 2306, 7, 8 aynı, 2309 aynı, 2310 Enes'ten bir adam Medine ve Vesselam'ın yanına geldi. Resulullah yemek yiyordu. Gel yemek ye dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Allah yolcudan orucu ve namazın yarısını muaf tuttu hamile kadınla süt emziren kadını da oruçtan muaf tuttu buyurdu 2311 Seleme bin Ekva'dan oruç tutmaya gücü yetmeyenler üzerine bir yoksul doyumu fidye lazımdır Bakara 184 ayeti nazil olunca bizden isteyenler orucu bozuyor ve fidye veriyordu nihayet kim o aya erişir orucunu tutsun Bakara 185 ayeti nazil olunca yukarıdaki ayet nesedilmiş oldu 2312 aynı 2313 Muazzetül Adeviye'den Kadının biri Ayşe'ye Hayızlı kadın hayızdan temizlenirse namazı kaza eder mi dedi Ayşe Sen harriye misin? Biz ve selamın zamanında hayız görür sonra temizlenir Orucu kaza etmemizi emreder namazı kaza etmememizi emrederdi 2314 Ayşe annemizden Eğer Ramazan orucundan tutamadığım olursa Şaban gelmeden onu kaza etmezdim 2315 Muhammed bin Safi'den Ali sallallahu aleyhi sallam günü şöyle buyurdu: İçinizden bu günü yiyen, oruç tutmayan bir kimse var mı? Orada beyler içimizde tutan da var, tutmayan da dediler. O zaman günün geri kalan kısmını oruçla tamamlayın. Mekke ve Medine civarındaki de haber gönderin, onlar da günlerinin geri kalanlarını oruçla tamamlasınlar. 2316 Seleme'den Ali sallallahu aleyhi bir adama Aşire gününde ilan et. Kim oruca niyetlenmemişse günün kalan kısmını oruçla tamamlasın. Hiç yemiyen ise o gün oruç tutsun buyurdu. 2317 Ayşe annemizden bir gün Aleyhisselatü aleyhisselam yanıma geldi ve yanınızda yiyecek bir şey var mı dedi. Ben hayır yok dedim. O zaman öyleyse bugün ben oruçluyum dedi. O günden sonra bana tekrar uğradı. Bana ise hays getirilmişti. Ben de onun bir kısmını Resulullah'a ayırdım. Çünkü Resulullah o yemeğe severdi. Ya Resulullah bana hays getirildi. Onun bir kısmını sana sakladım dedim. Getir. Çünkü ben oruçlu olarak sabahladım dedi. O, o yemekten yedi. Sonra nafile oruç tutan, malından sadaka veren adam gibidir. Dilerse zekatı artırır. Dilerse vermez. 2318 2319 2320 21, 22, 23 24 25 aynı. 2326 avsa annemizden Ali Selam kim fecirden önce gece orucu niyet etmesi orucu kabul olmaz. 2327'den 2338'e kadar aynı. 2339 Abdullah bin Amr bin El Aslan Ali Selam Allah indinde oruçların en makbulu davutun orucu. O bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Allah katında namazların en makbulu Davut'un namazıdır. O gecenin yarısında uyur ve gecenin müşte birinde namaz kılardı. Gecenin altıda birinde yine uyurdu. 2340 İbn Abbas'tan: Ali sallallahu aleyhi ve yolculukta veya muhkim iken eyyamı bitte her ayın 13, 14, 15'inde oruçlu olurdu. 2341 İbn Abbas'tan: Ali sallallahu aleyhi ve her ayın o kadar gününde oruç tutardı ki biz artık orucu bırakmayacak derdik bazen de o kadar oruç tutmazdı ki biz artık bu ayda oruç tutmak istemiyor derdik Medine'ye geldikten sonra Ramazan hariç baştan sona hiçbir ay oruç tutmadı 2342-2343 aynı 2344-45-46 47-48 49-50 51-52 53 54, 55, 56, 57, 58, 59, aynı. 2360 hafsa annemizden Aleyhisselatü Vesselam her ayın ilk haftasının Perşembe ve Pazartesi günüyle ikinci haftanın Pazartesi günü oruç tutardı. 2361 hafsa annemizden Aleyhisselatü Vesselam yattığında sağ elini sağ yana altına koyar Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutardı. 2362 Abdullah bin Mesut'tan Ali Selametü Vesselam her ayın başında üç gün oruç tutar, bazen de Cuma günleri oruç tutmazdı. 2363 Ebukureyeden, Ali Selametü Vesselam bana iki rekat kuşluk namazı kılmamı, ancak vitir namazını kıldıktan sonra uyumamı ve her ayın üç gününde oruç tutmamı emretti. 2.364 Ubeydullah'tan İbn Abbas'tan duyduğuna göre ona aşırı günü orucu sorulmuş. O da Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer günler içinde faziletine binayen oruç tuttuğu günün aşırı günü olduğunu, oruç tuttuğu ayın ise Ramazan ayı olduğunu biliyorum demiş. 2.365 aynı 2.366 yine aynı 2.367 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam devamlı oruç tutan oruç tutmamış olur 2368'den 71'e kadar yine aynı 2372 İmran'dan Ya Resulullah filan gündüzleri devamlı oruç tutuyor denildi Aleyhisselatü Vesselam ne oruç tutmuş ne de iftar etmiş olur buyurdu 2373 ve 74 aynı 2375 Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam ile beraber gidiyorduk bir adam rastladık oradakiler Ya Resulullah bu adam şu şu günden beri iftar etmez dediler Aleyhisselatü Vesselam ne oruç tutmuş ne de iftar etmiş sayılır buyurdu 2376 Ebu Katade'den Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar oruç tuttuğu soruldu bu soruya kızdı bunun üzerine Ömer allah Rab İslam'ı din Muhammed'de 10'un elisi seçip kabul ettik dedi bu defa devamlı oruçtandan tutandan sual edildi Aleyhisselatü Vesselam oruç tutmamış ve iftar etmemiş sayılır buyurdu 2377 Ayşe annemizden Hamza bin Amr el-Esleme aleyhissalatü ve sellama ya Resulullah ben oruca tahammül eden birisiyim. Sefer oruç tutabilir miyim dedi. Dilersen tut, dilersen tutma buyurdu. 2378 Amr bin Şurahil'den aleyhissalatü ve sellama ömrünü oruçla geçiren bir adam hakkında soruldu. Ömrü boyunca bir şey yememesini temenni ederim buyurdu. Ömrün üçte birini oruçlu geçirmeyi sordular çoktur dedi. Peki yarısı yine çok. Bakın Size insanın içindeki kin ve düşmanlığı gideren şeyi söyleyeyim. Her ayın üç gününde oruç tutmak buyurdu. 2379, 2380 aynı. 2381 Abdullah bin Amr'dan Ali sallallahu aleyhi ve sallam oruçların en faziletisi davutun orucudur. Bir gün tutar, bir gün tutmazdı. 2382 yine aynı. 2384 85, 86, 87, 89 aynı. 2390 ve 91 Abdullah bin Amr'dan: Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam geceler ibadet ettiğini, gündüzler oruç tuttuğunu duydum dedi. Ben yarasırla bunu sırf sevap için yapıyorum dedim. Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam devamlı oruç tutan oruç tutmamış gibidir. Fakat sana ömür boyunca tutacağın orucu söyleyeyim mi? Her ay üç gün oruç tut dedi. Ben daha fazlasını dedim ayda 5 gün dedi, daha fazla dedim ayda 10 dedi, daha fazla ya gücüm yeter dedim, Davut'un orucunu tut, o bir gün tutar, bir gün tutmazdı dedi 2392 93, 94 95 96 96, aynı 2397 Ebu Zerden ve Vesselam bana üç şeyi vasiyet etti Allahü Teala'nın izniyle onlar iş bırakmayacağım. Kuşluk namazı kılmamı, yatmadan önce vitri kılmamı, bir de her ay üç gün oruç tutmamı vasiyet etti. 2398 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve üç şey yapma memretti: Uykudan önce vîtir kılmayı, Cuma günü gusül abdesti ve her aydan üç gün oruç tutmayı. 2399 ve 2400 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve bana İki rekat kuşluk namazı kılmamı, vitir namazımı kıldıktan sonra uyumamı, her ay üç gün oruç tutmamı emretti. 2401 Ebu Hureydeden: Ali sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında ve her ayın üç gününde oruç. İşte devamlı oruç. 2402 Ebu Zerden: Ali sallallahu aleyhi ve sellem kim her ay üç gün oruç tutarsa ömür boyu oruç tutmuş olur. Allah kitabında kim bir iyilik yaparsa on katı sevap alır, buyuruyor dedi. 2403 Ebuzer'den Ali salatü vesselam kim her ayın 3 gününde oruç tutarsa ayın tamamı oruç tutmuş sayılır. 2405 2406 aynı. 2407 İbn Ömer'den Ali vesselam her ayın 3 gününde ayın başında pazartesi günü 2. ve 3. hafta perşembe günleri oruç tutardı. 2409 Hafs Dört şey vardı ki aleyhissalatü vesselam onları hiç bırakmazdı. Aşire günü orucu, zilhicca ayında on gün oruç, her ayın üç gününde oruç ve öğleden sonra önce kuşluk vakti iki rekat namaz. 2410, Ezvac-ı Nebi aleyhissalatü vesselam'dan. Aleyhissalatü vesselam zilhicca ayında dokuz gün oruç tutar, aşire günü oruç tutardı ve her ayın ilk pazartesiyle perşembe olmak üzere üç gün oruç tutardı. 2412, Ümmü Seleme'den ve Vesselam her ayın 3 günü ilk perşembe ile 2 pazartesi oruç tutmayı emrederdi 2413 Cerir bin Abdullah'tan ve Vesselam her ayın 3 gününde oruç tutmak bütün ömür boyu oruç tutmak gibidir bir ay içinde oruç tutabilecek en hayırlı günler ise beyaz günlerdir ki onlar 13, 14 ve 15. günlerdir yani beyazdan kasıt dolunay günleri diyor Allahu Alem 2414 Ebu Hureyre'den. bir bedevi Aleyhisselatü Vesselam'ı kızarmış bir tavşan getirdi ve Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koydu. Aleyhisselatü Vesselam alıp yemedi. Fakat oradakilere yemeler emretti. Tavşanı getiren bedevi de yemedi. Bunun üzerine yememene sebep nedir dedi. Bedevi ben ayın üç günü oruçluyum dedi. Aleyhisselatü Vesselam eğer oruçlayacaksan ayın Bedir halinde olduğu günlerde tut dedi. 2415-16-17 18 19 aynı 2020 21 22 2425'e kadar aynı 2426 Ebu Nevhel bin Ebu Akrab babasından naklediyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ramazan ayı dışındaki oruçlardan sordum ayın bir gün oruç tut dedi ben ya Resulullah bana artır bana artır dedim Aleyhisselatü Vesselam demek sen ya Resulullah daha artır, daha artır diyorsun öyle mi? Öyleyse her ayın iki günde oruç tut dedi. Ben Ya Resulullah daha artır, daha artır, ben kendimi güçlü hissediyorum dedim. Aleyhisselatü Vesselam daha artır, daha artır, ben kendimi güçlü hissediyorum. Öyle mi dedi? Öyle ki bana daha fazla müsaade etmeyeceğinden korktum. Daha sonra her ay üç gün oruç tut dedi. 2427'de de aynı.